İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Hava Kalitesi Yönetmeliğine göre bir bölgede bir yıl içerisinde yapılan hava kalitesi ölçümlerinde temel kirletici olan PM10 limitlerinin 35 günü aşmaması gerekiyor. Greenpeace Türkiye'nin yaptığı araştırma ise 2022'nin henüz ilk çeyreğinde Türkiye'de çok sayıda şehirde PM10 limit aşımının 35 günü geçtiğini gösterdi. Örneğin Ankara Altındağ 14 Şubat'ta, İzmir Alsancak 18 Şubat'ta, İstanbul Mecidiyeköy 27 Şubat'ta, Iğdır Merkez 14 Şubat'ta hava kirliliğinde 35 gün limitine aştı. Hava kirliliği sağlığımız için en büyük tehdit. Türkiye'nin hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı Iğdır ilinde Aralık ilçesi bu limite 5 Şubat'ta ulaştı. Bu da Aralık ilçesinde her gün PM10 limitlerinin aşıldığını gösteriyor. Hava kirliliği her yıl 1.4 milyon kalp krizi, 2.4 milyon kalp hastalığı ve 1.8 milyon solunum hastalığı ve akciğer kanserine neden oluyor. Hindistan ve Pakistan sıcak hava dalgasıyla mücadelede. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızla artıyor derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediğini aktardı. Dünyanın en büyük ikinci buğday, pirinç, meyve, sebze ve şeker kamışı üreticisi olan Hindistan'daki sıcak hava dalgası ve kuraklığın hasadı da düşürmesi bekleniyor. Bu hali hazırda Ukrayna Savaşı yüzünden Artmış olan dünya borsalarındaki buğday fiyatlarının daha da fazla yükselmesine yol açabilir. Bloomberg'den Hande Berkta'nın haberine göre bir araba markası grubu ile petrol şirketi 2024'ün sonuna kadar Almanya, Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkelerinde 8000 yeni şarj noktası kuruyor. İki şirket elektrikli arabalara geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor. Yani şarj cihazlarının konumları hem araba markası grubu otomobillerindeki hem de araç içi uygulamalar aracılığıyla da erişilebilecek. Petrol şirketinin büyüyen şarj araçların iç gösterge panellerine de entegre edilecek. Bu sayede sürücüler Petrol şirketinin en yakın şarj istasyonunu çok kısa bir süre içinde bulabilecek. Almanya ve İngiltere'de 24 ay içinde 4000'e kadar elektrikli otomobil şarj noktasının olması planlanıyor. Bu işbirliği iki firma için çevre dostu taşımacılıkta daha fazla yatırım fırsatını keşfetme imkanı da sağlıyor. Araba markası elektrifikasyon planlarını hızlandırırken diğer yanda 2030 yılına kadar satışlarının %70'ini de elektrikli araçlardan olmasını bekliyor. Artan müşteri talebine bağlı elektrik araç üreticilerinin kapsamlı bir şarj ağına ihtiyacı var. Bu arada petrol şirketi de itibarını bir entegre enerji şirketi olma lehinde değiştirmeye çalışıyor. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Hindistan'ın 28 eyaletinden biri olan Madras'ta en yüksek mahkeme geçen ay doğa ananın bir insanla aynı yasal statüye sahip olduğuna ve yaşayan bir kişinin ilgili tüm hak görev ve varlıklarını içerdiğine karar verdi. Ülkenin güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaletinde bulunan Madras Yüksek Mahkemesi'nin kararında doğal çevrenin insanın yaşam hakkının bir parçası olduğu ve insanların gelecek nesiller için çevresel bir görevi olduğu da belirtildi. Yargıç S. Srimati'nin 23 sayfalık görüşünde şu ifadeler var. Geçmiş nesiller dünya anayı bize bozulmamış görkemiyle teslim etti ve biz ahlaki olarak aynı dünyayı bir sonraki nesle teslim etmeye mecburuz. Sürdürülebilir kalkınma hisvesi altında insan doğayı yok etmemeli. Sürdürülebilir kalkınma tüm biyolojik çeşitliliğimizi ve kaynaklarımızı bitiriyorsa bu sürdürülebilir kalkınma değil, sürdürülebilir yıkım dedi. Söz konusu dava ekosistemlere, hayvanlara ve doğal varlıklara, insanların, şirketlerin ve tröstlerinkine benzer yasal haklar vermeyi amaçlayan bir dizi doğa hakları yazısı ve davasına ilişkin kararların sonuncusu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü. Stefan Düyarik, Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar herkes için temiz ve düşük maliyetli enerji elde etmesi amacıyla enerji eylem planını başlattığını açıkladı. Düyarik, planın Birleşmiş Milletlerin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerinin geçen Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısına verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için alacak kolektif eylem adımlarını içerdiğini söyledi. Düyarik bu daha dün, 500 milyon insanın daha elektriğe ve 1 milyar insanın daha temiz yemek yapma çözümlerine erişimiyle 2035'e kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 30 milyon iş yaratılmasını içerdiğini söyledi. Sözcü Düyarek, 2030 yılına kadar temiz ve düşük maliyetle enerji sağlayabilmenin iklim acil durumuna çözüm bulmak için 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için kritik önemde olduğunu belirtti. Sözcü Düyarek, Yeni enerji kompakt eylem ağı oluşumunu da duyurdu. Oluşumun amacı temiz enerji hedefleri için destek arayan hükümetleri enerji kompaktları aracılığı taahhütlerini desteklemek için 600 milyar doların üzerinde destek sözü veren hükümetler ve işletmelerle buluşturmak. Birleşmiş Milletler, Nijerya ve Şili'nin başkenti Santiago'da enerji erişimini ve geçişini desteklemek için koalisyonlar kurulduğunu belirtti. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen